ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأسحابه وأتباعه وأحبابه وأجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تنك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشي الكلام مختلف مسلمان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 ahiret gibi bir prangayı, bir kaydı onların ayağına veya boynuna geçirmiştir. İnsan, burada Cenab-ı Hakk'ın kendisini attığı bu kaydı altında, hayatını tanzim edecek, kabiliyet ve istidatlarını geliştirecek, mükemmel bir tohum haline gelecek, ebedi saadeti sümbül verecek bir tohum haline gelecek, cenneti bütün güzellikleriyle, Semere verecek bir tohum haline gelecek ve sonra kabre girecek, toprağa girecek. Orada berze hayatında leşnema bulmaya çalışacak. Mahşer'de İsrafil Aleyhisselam'ın suruyla bir ağaç gibi aşağıya doğru köksalacak, yukarıya doğru ser çekecek. Burada inkişaf ettirdiği istidat ve kabiliyetleriyle orada arzı idare edecektir. Onun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zayıf bir hadisi şerifte, dünya ahiretin mezrasıdır buyurmuşlardır. Her şey burada toprağa atılacak. Her şeyin bakımı, görümü, timarı burada yapılacak. Geliştirildikten sonra öbür alemde semere ve sümbül verecektir. Burada biz iki hususu öğreniyoruz. Birisi müminin hiçbir şeyinin boşa gitmediğini sesinden, solundan, tesbihatına kadar, davranışlarına kadar hiçbir şeyin boşa gitmediğini, amelinin heba olmadığını, burada bir Allahu Ekber deyişi dahi orada baki bir semereyi cennet halinde kendisine takdim edileceğini görüyoruz. İkinci meselede de, ahiret bir müminin her şeyi olmalı. Adımlarını dünyada ona göre atmalı. Burada kabiliyetlerini köretmeden şeytandan, cinden, yılandan, çıyandan kaçar gibi kaçmalı. Öbür alemde havan ve haşerat içinde haş olabilirim endişesini ruhumda taşımalı. Bir insan olarak bir ahsen-i takvime mazhar olarak dünyaya gönderilmiş ve bu denlü şereflerle zer firaz kılınmış bir insan olarak kendisine ilk planda bahşedilen istidat tohumlarını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 Sadece meselenin ciddiyetine dikkatinizi ricas adetinde bunu arz ettim. Sahiniz heba olmayacağı bir yolda olun. Hissinize ve duygularınıza gem ve zimam olacak bir yolda olun. Hayatınızı mazubader mevt hadisesine göre tanzim edin. Bu müminlik şiarıdır. Kalbinde iman taşıyan bir insanın yapacağı en mühim meseledir. Burada ben hür değilim.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 her iki yönüyle meseleyi tenvir için, sâin heba olmayışı, öbür alemin ayan beyan göz önünde bir mihrap gibi kulluk namazımızda daima kendisini bize hissettirmesini tenvir için bir misal arz edeceğim. Hz. Ali Kerramallahu ve ve radıyallâhu an hazretleri sıffi'nde hasımlarıyla mücadele ediyor. Hak bir davanın hak temsilcisi olarak Karşı tarafı haksızlık içinde görerek hakkın kavgasını veriyor. Karşı tarafta kendi kendilerine içtihat yapmış olmanın havası içinde, onlar da kendilerini hak içinde görüyor, Hz. Ali'yi haksızlıkla iddiam ediyorlar. Ehl-i tahkik Hz. Ali'nin hakkaniyetini, onların ise iştihatlarının isabet etmediğini söyler. Ama bu iki durum her iki tarafı da sahabi durumundan, mevkiinden düşürmez, ondan sonra gelenler onları sadece edeple ve tazimle anmaları gerekir. Dolayısıyla arz ettim bunu. Akla, kafaya, kalbe, sahabi hakkında bir şey gelmemesi için dolayısıyla arz ettim. Sıffinde savaş yapıyor. Hz. Ali'nin etrafında ilk safın en mümtazı kimseleri var. Selman-ı Farisi Hz. Ali'nin yanında.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 Kuvvetli bir reca ile Allah'ın rahmetini ümit ettiği için, önünde karşı taraf saf saf yarılıyordu. İkinci sahik ise, Ravzai Tahire'nin kerpiçleri taşınırken, bütün sahabinin kulaklarında resul Ekrem'in ses ve soluğuyla çınlayan bir söz vardı. Herkes sırtına bir kerpiç alıp taşıyordu. Gül devri teessüs ettiği devirdi.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 Resul-ü Ekrem bize böyle bir hayat tarzı talim ediyor. Resul-ü Ekrem de kerpiç taşıyor. Ammar İbn Yasir de taşıyor. Dillerde tatlı nameler sahabi kendinden geçmiş. Mekke'de kefere ve fecerenin zulmünden kurtulmuş, Medine'de siteyi kurmuşlar. Ve ilk mescit yapılıyor. Efe men essese ala takva min Allahi ve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 Bir aralık Resul Ekrem'in yanına gelince ya Resulullah diyor. Arkadaşların bana zulm diyor. Herkes birer kerpıç benim sırtıma iki kerpıç koyuyorlar. Her hadise bir şeye delalet eder. Ammar'ın sırtında taşıdığını Resul Ekrem çok iyi görmüş ve idrak etmişti. Buhari ve Müslim'in değişik lafızlarla ifade ettiği şu sözler döküldü dudaklarından. Veyhake ya Ammar. Taktuluka'l fi'atü'l bagiye. Yazık Ammar, seni bâhî, Hakk'ı hakikata kaldırmış bir cemaat şehit edecek. İşte Sıffîn'de Ammar'ın önünde yarılan saflar bundan dolayı korkuyorlardı. Onun kanına girmeden korkuyorlardı. Çünkü onu şehit edecek cemaatın haksızlığı tebeyyün edecekti. Onun için kaçıyorlardı. <gülüyor> 93'lük yaşlı insan, Hayder-i Kerrar Hakk'ın kavgasını verir. Sayyid Hatice-i Ekrem'in ifade buyurduğu gibi ya Ali ben Kur'an'ın tenzili için savaştım. Sen de tevil için savaşacaksın. Ben gökten inen o kelamullah'ı insanlara tebliğ için kavga ettim. Sen de onu yanlış tevillerle ele alacaklara karşı kavga edeceksin. Kur'an'ın tevil muharebesinin hatalı işte ortalıkta dolaştığı bir dönemde Hazreti Ali'nin hak adına, hakimiyeti adına Ammar İbn Yasir'i tutmak bağlamak mümkün değildi. Tam 93 yaşındaydı. Tarihin sabit bir rakam vermesine göre. Sağa sola saldırıyordu ve dudaklarından şu sözler dökülüyordu. El yev el ka kale Muhammeden ve sahıbe. Ben bugün bütün dostlara kavuşacağım. Resulullah'a ve asabına kavuşacağım. Bir aralık çok yanmıştı. Kendisine bir bardak süt takdim edince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 Sinesine saplanan mızrakla süngüyle kılıçla yere yıkıldığı zaman o gün batarken iki ordu tiplu aramla birbirinden ayrılırken Hazreti Ali gözyaşlarıyla yüzünü yetiyor Allah'a hamd ediyordu. Allah'ım sana hamd ederim. Korktum ki bu fi'ai bagiye ben olurum. Ammar'ın cephemde olması bana ümit verdi ki ben fi'ai bagiye değilim. Yani ben hakkı hakikate baş kaldırmış değilim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 kanıyla yunmuş, kanmış olarak, kanını kefen olarak sarınmış olarak Allah'ın huzuruna gidiyordu. Ammardan sümbül verecek ağacın ne muhteşem bir ağac olduğunu olacağını tasavvur edin. Her say, ebedi alemde, saadet aleminde, aleminde baki sümbüller verecek mahiyette, böyle izan ve kabul edilirse, insan en büyük mahalik karşısında dahi tereddüt etmeden, Gözünü kırpmadan halk hak bildiği hakikat bildiği istikametten dur olmayacak ve ilerleyecektir. Bütün cebaletimizin, bütün miskinliğimizin, bütün uyuşukluğumuzun, metottan uzaklığı, uzak bulunuşumuzun, dünyayı her şey sayışımızın ve fırsat ele geçtiği zaman onu değerlendirişimizin altında ahiret olduğu gibi inanmama hastalığı ruh haleti yatmaktadır. Eğer bir sahabi anlayışı ve idraki içinde ahirete inanmış olsaydık, nefsim adını ötesine arz edeyim, nefsim adını arz edeyim de başkasının kafasına mızrak ve kılıç sokmayayım, başkasının hissiyat ve ruhunu rencide etmeyeyim. Ben rahat döşekte yatmazdım. Ben nefsim adına en küçük mameleke sahip olmazdım. Ben Resul-ü Ekrem gibi hasır üzerinde yatar üzerime bir battaniye alırdım. Milletim sefalet içinde çırpınırken, Milletim imansızlığın cenderesine kısrılırken, gençlik adım adım mahvedilirken, benim bir varlığım ve mame mamelekim olmazdı. Soğukta emanet bir cübbe dolaşırdım, emanet bir ayakkabıyla çarşıda gezerdim. Ve bu halimle Mevla'nın huzuruna gidersem, korulacağım endişesi vardır içimde. Çünkü birinci işi ihmal etmiş bir insan olarak, manen kolu kanadı kırık bir mücrib olarak Rabbimin huzurunda bulunmayı müdrikim. Nefsim adına söyleyeyim. Derdin büyüklüğü azamet ve ihtişamı karşısında hala beşeri zevklerimi düşünmeyi terk edemedim. Hala yemenin kavkasını vermeyi terk edemedim. Hala gece yatarken altıma bir yumuşak döşek sermeyi terk edemedim. Düşünün. Fani şeyleri vermeden bakî şey elde edilemez. Maddi ve manevi mahrumiyetlere katlanmadan muvaffakiyet elde edilemez ağlanmadan gülünemez, ıstırap çekmeden saadete erilemez, milleti kurtarmayı düşünüyorsanız bürokratik yollarda millet kurtarılamaz. Bu milletin başında sadece elbisesi sırtındaki olan kimseler olduğu zaman millet kurtulacaktır. Şahsi adına yatırımıyla, şahsi adına devlet kurmasıyla, şahsi adına tesisatıyla, aile efradı adına tesisatıyla, Milleti kurtaracağım diye kahramanlık sevgasıyla milletin başında arzı idare edenler sadece sineyi millette ümit kırmış, onları bedbinliğe gitmişlerdir. Ömer gibi insanlar, giygisi sırtında bineceği şey devlet hazinesinde. Gandhi gibi insanlar altında ot olan insanlar, milletleri kurtaracak bunlardır. Ve bizi kurtaracak nesil de bu nesildir. Cenab-ı Hak bu neslimize vahşettiği zaman. Bürokrasi yeryazında dahi düşünmeyen bu nesli bize bahsettiği zaman milletimizin kurtarılması mevzuunda ümit var olacağız. Üniversite değil bizi kurtaracak. Gönüldür, aşktır, heyecandır. İlim dediği şey sonra ilim adamını yapacağı şeydir. Çok basit şeydir. Atom üstü kurmakta, füze üssü kurmakta çok basit şeydir. Ama ben görüyorum ki gezdikçe, gördükçe görüyorum ki 150 seneden beri çeşitli kimselerin elinde oyuncak haline getirilen Türkiye ve alemi İslam ileri götürelim diye her müdahale ve muhalecede on sene geriye gitmektedir. Siyasi gayri siyasi her darbede ve idareye her müdahalede on sene geriye götürülmektedir. Bu kem talihliler, bu şum ağzılar, bu yarasa bakışılar milletin kaderine vaziyet ettiği müddetçe bu millet bir adım ileriye gitmeyecektir. Belki her sene, on sene geriye gidecektir. İşte batı ve işte alanacak durumunuz alem-i İslam'la beraber. Öyleyse bizim esas muhtaç olduğumuz şey Aşktır, heyecandır, imandır, hasmiliktir fedakarlıktır. Milleti için yaşamaktır, kendisini feda etmektir. Varsa bu pazarda bez olan, varsa bu anlayışa iştirak eden, gelsin beraber çalışalım. Bırakalım bürokrasiyi, gezelim köy köy, dolaşalım, hasbirliğimizi ve samimiyetimizi götürelim. Ve bu işi düzelteceğimiz ana kadar söz verelim Allah'a. Resulullah'a söz verelim. Sıcak döşekte yatmayacağız, ağlayacağız, gülmeyeceğiz, ısrar çekeceğiz dinlenmeyeceğiz. Allah ümmeti Muhammed'in yardımcısı olsun. Cenab-ı ümmeti Muhammed'e etsin. Fele ve fekerenin ümmeti Muhammed'i mazluma ve adlan nizam. Kalamullahil melikin ve teâlâ fi'l-kelam. Ve izâ Kur'ân Kur'ânu feste mülehvan situl allekum turhun. Eûzü <gülüyor> billâhi mineş بسم الله الرحمن الرحيم واللذين جاهدوا فينا لنفيا أنهم سبلنا وإن الله لم أنفسين صدق الله الذي بدأ بالمن الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا حمدًا كاملنا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي المعتبر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 كما باركت الله سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالم من ربنا إنك حميد المجد وارض الله أن الصديق أبي بيكم الفارق أمار وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأن ستة الباكية العشرة المبشرة وأن السحابة والتابعين الأخيار منهم والأبرار وسلم تسليماً كثيرا إلى يوم الحش والقرار وحشرنا معهم بلتكامنا ومشمان سدود رضي الله عنه وقتنا الله الله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 Allah'a itaattan bir andur olmayın. İnna Allahi emru bil ve ita'i zil qurba. Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Kur'an'da tarif buyurduğu hayat tarzıyla Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın şerh ettiği şerh sırat-ı müstakimle emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla hakkı görüyor gibi ona kulluk yapmakla siz görmeseniz dahi o sizi görüyor ya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 إن الصلاة تنهى للفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون صدق الله العظيم